Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın en büyük doğa koruma ağlarından birisi olan Dünya Kuşları Koruma Kurumu, BirdLife'ın farklı ülkelerdeki ortakları ile beraber yürüttüğü One Planet, One Right kampanyası, Türkiye'deki ortağı Doğa Derneği tarafından, Hak parçalanmaz bütündür başlığıyla yürütüyor. Sağlıklı bir ekosistem içerisinde yaşama hakkının en temel insan haklarından birisi olduğunu vurgulayan yüz binlerce doğa sever, Birleşmiş Milletler'den sağlıklı bir doğal çevrede yaşama hakkının insan hakları evrensel beyannamesine dahil edilmesini talep ediyor. Eylül 2020'de yapılması öngörülen Birleşmiş Milletler Biyolojik çeşitlilik Zirvesi öncesinde bir araya gelen doğa severler, Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgınının insanlığa doğayla uyumlu bir yaşamın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını vurguluyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesinde geçen herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını sahip çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşların ödevi ifadesine dikkat çeken Doğa Derneği bütün vatandaşların yasal olarak Doğanın korunmasından sorumlu olduğunun altını çiziyor. Temiz Hava Hakkı Platformu, Karar Rapor 2020 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri çalışmasını yayınladı. Rapor, Türkiye'nin 4 yıllık hava kirliliği ve bu kirlilikten kaynaklanan önlenebilir can kayıpları verilerine odaklanıyor. 2019 yılında 30 ilde yaşayan yaklaşık 18 milyon kişinin yıl boyunca soluduğu havanın kalitesine PM10 yani partikül madde 10 mikron Buna dair yeterli veri yok ve her 5 ilden birinde hava kirliliğinin sağlık etkileri yetersiz veriler durumunda. PM 2.5 ise bu şekilde hiç hesaplanmadı. 2019 yılında Türkiye'de hava kirliliği yeterli veri olan 51 ilin %98'inde Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinin üzerinde gerçekleşti. Son 4 yıl boyunca düzenli olarak yüksek derecede kirli hava soluyan Iğdır, Düzce, Manisa, Bursa, Kahramanmaraş ve Afyon'da hava kirliliği sorunun çözülemeyen kronik bir sorun haline geldiği gözlemleniyor. Temiz Hava Hakkı Platformu üyelerinden Yuva Derneği temsilcisi Doktor Pınar Özfrat, COVID-19 virüsü pandemisi sürecinde uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıkların enfeksiyonlara zemin hazırlayarak ne kadar büyük bir sağlık tehdidi oluşturduğunu bir kez daha yakından gördük diyor. Şöyle devam etmiş. Bazı illerimizde 2019'dan beri hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değerinin 4-6 katına kadar çıkıyor. 2020 yılının ilk 6 ayında kapanan kömürlü termik santraller ve karantina nedeniyle azalan trafik nedeniyle bazı illerde hava kalitesi iyileşmiş olsa da yeterli yapısal önlemler alınmadığı için kirlilik haziran itibariyle tekrar artmaya başladı dedi. Raporda ilerideki kömürlü termik santraller başta olmak üzere sanayi tesisleri ve evsel ısınma amaçlı kömür kullanımının özellikle coğrafi koşullar dikkate alındığında kirliliğin ana nedeni olduğu vurgulandı. Eco Business'dan Elizabeth Clare Albertson aktardığına göre okyanusta trilyonlarca plastik ve mikroplastik var. Yüzeysel de saldanıyorlar. Su yüzeyinde yüzüyorlar ve deniz tabanında kümeler halinde birikiyorlar. Plastik bu kadar yaygın olduğu için köpek balıkları gibi deniz canlıları da kaçınılmaz bir şekilde plastikleri yutuyor. Scientific Reports'te yayınlanan yeni bir çalışma Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve Birleşik Krallık, Penzance'deki yerel bir balıkçılar tarafından yakalanan 4 köpek balığı türünün mikroplastik yutmasını araştırdı. Exeter Üniversitesi ve 6 araştırmacıdan oluşan ekip 46 köpek balığının midelerini ve sindirim sistemlerini inceledi ve %67'sinin mikroplastik içerdiğini buldu. Örneklenen köpek balıklarında toplam 379 mikroplastik bulundu. Plastik liflerin çoğu Covid-19 salgını sırasında giderek yaygınlaşan polyester giysilerde ve yüz maskeleri gibi hijyen ürünlerinde bulunan malzeme olan sentetik selüloz. Exeter Üniversitesi Ekoloji ve Koruma Merkezi'nin araştırmanın baş yazarı ve araştırmacısı Christian Parton. Bu köpek balıkları tarafından yutulan partiküllerin çoğu sonunda atılacak olsa da potansiyel olarak vücut içinde inorganik kirleticiler ve kimyasalların bu köpek balıklarının vücutlarına girmesine yetecek kadar uzun süre kalması anlamına geliyor. Exeter Üniversitesi'nden bir deniz biyoloğu ve ekotoksikoloji profesörü olan Tamara Galloway ise çalışmamız bir şeyleri atmadan önce düşünmenin ne kadar... Önemli olduğunu vurguluyor dedi. Çin devlet başkanı Xi Jinping yiyecek israfının önlenmesi için bir kampanya başlattı. Boş tabak kampanyası adlandırılan girişim kapsamında restoranlarda sipariş edilecek yemek sayısının sınırlanacağı söyleniyor. BBC'nin aktardığına göre en eksi bir kuralı uyarınca restoranlarda en fazla kişi Sayısının bir eksik sayıda yemek siparişi verilebilecek. Örneğin 5 kişilik bir aile en fazla 4 porsiyon yemek söyleyebilecek. Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya göre Şiit salı günü yayınlanan konuşmasında israf utanç verici idareli olmak onurlu bir davranış dedi. Çin lideri konuşmasında sofradaki her yemeğin arkasında büyük bir emek ve özverinin bulunduğuna vurgu yaptı. Konuyla ilgili bir şiire yer vermiş konuşmasında. Gıda güvenliğinde bu kriz duygusuyla hareket etmeniz Bu yılki Covid-19 salgını alarm zillerine çaldı diye konuşmuş. Anlaşılan Çin lideri insanların yediğine de karışmaya başlamış. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.